Bölüm 7. Sağlam İman ve Allah'a güvenip dayanmak Mü'minler, düşman bölüklerini gördüler mi? İşte bu, Allah ve Peygamberinin bize vaad ettiğidir. Allah ve Peygamberi doğru söylemiştir, dediler. Bu, onların inançlarını ve teslim oluşlarını arttırmıştır. Otuz üç, ahzab, yirmi iki. O inananlar ki, başka insanlar tarafından, bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun, denince, bu söz onların imanını arttırdı ve, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, diye cevap verdiler. Üç, Ali İmran 173. Öyleyse hep diri olup hiç ölmeyecek Rabbine güvenip dayan. 25 Furkan 58. İnananlar sadece Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. 14 İbrahim 11. Bir karara varmak istediğinde artık Allah'a dayanıp güven. 3 Ali İmran 159. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. 65 Talak 3. Gerçek müminler o kimselerdir ki her ne zaman Allah'tan söz edilse kalpleri korkuyla titrer ve kendilerine her ne zaman onun ayetleri ulaştırılsa imanları artar ve rablerine daima güvenip dayanırlar 8 Enfal 2 Hadis 74 Abdullah İbni Abbas'tan Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Geçmiş ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm. Yanında bir grup, sayıları on kişiyi geçmeyen insanlar vardı. Peygamber gördüm. Yanında bir iki kişi bulunuyordu. Ve peygamber gördüm yanında hiç kimse yoktu. Bu arada, önüme büyük bir karaltı, büyük bir kalabalık çıktı. Onları kendi ümmetim sanmıştım. Bana, bunlar Musa'nın ümmetidir. Sen ufka bak, dediler. Baktım, çok büyük bir karaltı. Diğer ufka bak, dediler. Baktım, Yine çok büyük bir karaltı. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinde hesapsız, azapsız cennete girecek yetmiş bin kişi vardır dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp evine girdi. Oradakilerde hesapsız azapsız cennete gireceklerin kim olduğuna dair konuşmaya başladılar. Kimileri bunlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sohbetinde bulunanlar olsa gerekir, dediler. Kimileri bunlar, İslam geldikten sonra doğup, şirke bulaşmamış kimselerdir, dediler. Ve pek çok şeyler söylendi. Bu arada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunların yanına çıktı ve ne hakkında konuşuyordunuz dedi. Hesapsız azapsız cennete girecekler hakkında konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlar şifanın Allah'tan geldiğine inanıp, büyü yapmazlar ve yaptırmazlar. Uğursuzluğa da inanmazlar ve onlar Rablerine güvenip dayananlardır.'' buyurdu. Bu arada, Ukkaşe İbni Mihsan ayağa kalkarak, ''Beni onlardan eylemesi için Allah'a dua et.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Sen onlardansın.'' buyurdu. Sonra bir başka kişi daha kalktı. Beni de onlardan eylemesi için dua buyur, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bu defa, Fırsatı değerlendirmekte, Ukkaşe, senden evvel davrandı, buyurdu. Hadis 75 Abdullah İbni Abbas'tan, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, sana teslim olup hükmüne razı oldum. Sana inandım. Sana dayanıp güvendim. Yüzümü ve gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım. Allah'ım, Beni saptırmandan, senin büyüklüğüne sığınırım ki, senden başka gerçek ilah yoktur. Ölmeyecek, yalnızca diri kalacak sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler. Hadis 76 Abdullah İbni Abbas Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü müşrikler bakın size karşı bir ordu toplanmış. Onlardan korkun ve korunun dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz Müslümanların imanını arttırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir." demişlerdi. İbn Abbas'ın değişik bir rivayeti şöyledir. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman son sözü "Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir." demek olmuştur. Hadis 77. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennete girecek bir takım insanlar var ki onların kalpleri tevekkül ve Allah'a güvenmede kuşların kalpleri gibidir. HADİS 78. SEKİZ Câbir i̇bn Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, kendisi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, nicid taraflarında bir gazvede bulunmuştu. Dönüşte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydi. Öğle vakti, Ağaçlık ve çalılık bir maiye geldiklerinde, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem orada istirahat için mola vermişti. Mücahitler istirahat için çevreye dağılmışlardı. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem de Seura’a denilen bir ağaç altında istirahate çekilmiş, kılıcını da ağaca asmıştı. Birazcık uyumuştu ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi çağırdığını işittik ve hemen yanına koştuk. Bir de baktık ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında müşriklerden bir bedevi dikilmiş duruyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben uyurken bu bedevi, kılıcımı almış. Uyandığımda, kılıç kınından sıyrılmış vaziyette, bana seni benim elimden kim kurtarır, dedi. Ben de Allah cevabını verdim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adamı cezalandırmamıştı. Yanında oturuyordu. Câbirin, Allah ondan razı olsun, Başka bir rivayetinde Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Zati Errikas savaşındaydık. Allah'ın Rasulünün sallallahu aleyhi ve sellem, bir ağacın gölgesinde istirahat etmesini sağladık. Müşriklerden bir kişi Peygamber Efendimiz'in ağaçta asılı kılıcını alıp kınından çıkarıp ve Peygamberimize, benden korkmuyor musun? der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır diye karşılık verir. Müşrik, seni benim elimden kim kurtarır? diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah diye karşılık verir. Ebu Bekr el İsmailî'nin Sahih kitabındaki rivayette ise müşrik adam Allah'ın Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme "Seni benim elimden kim kurtarır?" diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Allah." diye karşılık verir. Cabir kılıç müşrik adamın elinden düştü. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, kılıcı aldı ve müşrik adama, seni benim elimden kim kurtarır diye sordu. Müşrik adam, sen iyi kişilerden ol dedi. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim Allah'ın rasulü olduğuma şehadet eder misin? dedi. Müşrik adam, hayır etmem. Lakin size ve size karşı savaşan kavimle beraber savaşmayacağıma sizlere söz veriyorum, dedi. Peygamberimiz onu bıraktı. Müşrik adam, arkadaşlarına gelerek, ben insanların en hayırlısı kişiden geliyorum, dedi. Hadis 79 Ömer İbnül Hattab'dan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim demiştir. Eğer siz Allah'a gereği gibi güvenip tevekkül etseydiniz Allah size de kuşlara verdiği gibi rızık verirdi. Çünkü kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde Akşam dolu kursakla dönerler. Hadis 80. Ebu Umara Berâ ibne Azibten. Allah onlardan razı olsun. Aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey filan kişi, Yatağına girdiğinde şöyle dua et. Allahım kendimi sana teslim ettim yüzümü sana çevirdim işimi sana ısmarladım işimde sana güvendim rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden başka sığınak yoktur indirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygamber'e inandım. Eğer bu duayı yapıp, yattığın gece ölürsen, fıtrat, iman üzre ölürsün. Ölmez de sabaha çıkarsan, hayra kavuşursun. Değişik bir rivayette de şöyle geçmektedir. Yatağına yatacağın zaman, Namaz kılmak için abdest alıyor gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat. Yukarıdaki duayı aynen zikrederek böyle dua et. En son sözün bu dua olsun. Hadis 81 Ebubekir Bekir es -Sıddık. Allah ondan razı olsun. Abdullah İbni Osman, İbni Amir İbni Ömer, İbnü Kab, İbnü Sa'd, İbnü Teim, İbnü Müre, İbnü Kab, İbnü Lüey, İbnü Galib el-Kureyşi et-Taymi'den. Allah onlardan razı olsun. Rivayete göre kendisi babası ve annesi sahabidir. O şöyle demiştir: Hicret yolculuğunda biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle iken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm. Ve, ey Allah'ın elçisi, eğer şu müşriklerden biri eğilip aşağıya bakacak olsa, mutlaka bizi görür, dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannedersin? Niçin telaşlanıyorsun ya Eba Bekir? Hadis 82. Asıl adı Hint binti Ebu Ümeyye Huzeyfe el Mahzumiye olan Ümmü Selemeden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkacağı zaman şöyle dua ederdi. Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a güveniyorum. Allah'ım, sapmaktan ve saptırılmaktan, doğru yoldan kaymak ve kaydırılmış olmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan, sana sığınırım. Hadis 83 Enesten Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim evinden çıkacağı zaman Allah'ın adıyla çıkıyor. Allah'a güveniyorum Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve ibadette kuvvet bulmak ancak Allah'ın yardımıyladır derse, kendisine, doğruya ulaştırıldın. Bütün ihtiyaçların yerine getirildi ve her kötü şeyden korundun diye cevap verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaştırılır. Ebu Davud'un rivayetinde şu fazlalık vardır. Şeytan, diğer şeytana hidayet edilmiş, tüm ihtiyaçları karşılanmış, ve korunmuş kişiye karşı sen ne yapabilirsin ki der. Hadis 84. Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim öğrenmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelir, diğeri de geçimlerini temin için çalışırdı. Bir gün çalışan kardeş ötekini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de belki de sen onun yüzünden iş buluyor ve rızıklandırılıyorsun buyurdular.